Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Programa Genesis grubunun 1973 yılına ait Selling England by the Pound albümünden bir besteyle başladık. Fourth of Fifth. Genesis Pestesi dedim ama Çalan Genesis grubu değildi. Yani biliyorum biraz bilmece gibi oldu ama biraz sonra konuşacağız. Önce bu programı birlikte hazırladığım konuğumu tanıtmak istiyorum. İnternet Gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi gazeteci Cenk başlamış. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizinle geçen yıl yine ile ilgili bir program yapmıştık. Evet, sayenizde ilk radyo programımda. Benim de sizin sayenizde ilk rock müzik programı olmuştu. Birkaç ay önce de Rus müzikleriyle ilgili bir program yapmıştık. Neden Genesis ile ilgili ikinci bir program yapıyoruz? Çünkü Genesis 14 yıl aradan sonra döndü ve 20 Eylül'de ilk olarak Birmingham'da sahneye çıktı. Toplam 37 konserlik bir turne bu. Bu turneden bahseder misiniz? Turun Britanya'ya söylediğiniz gibi 20 Eylül'de başladı. 7 Ekim Blascova kadar sorunsuz gitti. Fakat grup içinde bazılarının Korona yakalanmasıyla İngiltere'deki son 4 konser ertelendi. Programa göre 15 Kasım'da Amerika'ya başlayacak. 16 Aralık'ta bitecekti ama şimdi işler biraz karışmış görünüyor. Geçmiş olsun diyelim. E, Tur neden bir şarkıyla devam edelim mi? Siz anons eder misiniz? Evet turun başladığı Birmingham'da seslendirdikleri hareketli bir parça. Seyircinin şarkıya coşkulu katımı çok güzel. 2007'deki turneye, son turneye adını veren şarkı aynı zamanda Turn It On'la geldi. Genesis grubunun hikayesinden de söz edebilir misiniz? 1967 yılında İngiltere'de bir okulda okuyan 5 genç kurdu. Baştaki değişikliklerden sonra asıl Genesis diyebileceğimiz grup ortaya çıktı. Kim bunlar? İşte solist Gabriel, gitarlarda Michael Rutherford ve Steve Hackett. Klavye'de Tony Banks ve davulda Phil Collins. 74'te Gabriel, 77'de de Hackett ayrıldı. E, Collins ve Dowell'u ikinci plana bıraktı. Zaman zaman o da ayrılıp geldi ama esas olarak grup bugüne kadar 3 kişi var. Yani Rutherford, Banks ve Collins. Collins demişken hemen sağlık durumunu sorayım. Yani çünkü program öncesi konuşurken e, turne kadar onun sağlık durumunun da konuşulduğundan söz etmiştiniz. Evet bu turne başlamadan önce genelsiz birbirisinin bir programına çıktı. E, oradaki Collins herkesi şoke etti. Çünkü e, karşımıza çok hasta yorgun, bitkin, bezgin. Ve moral olarak çökmüş bir kişi vardı. Hatta bu işe kalkıştığına yani 37 konserlik bir turnuya çıkacağını pişman gibiydi. Filkolis kaç yaşında? 70 ama orada sanki, Melis'de sanki 80-85 yaşında dünyadan eline eteğini çekmek isteyen bir kişi gibiydi. Seven, seven, herkes çok üzüldü tabii durumun Ama bir yandan da bu haliyle 3 aylık turun nasıl çıkaracağını merak etmeye başladı. Bastonsuz e, yürüyemediğini söylüyordunuz. Evet evet zaten yürüyemediği için artık konserlerde oturarak şarkı söylüyor. E, 10-15 yıldır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Bir ara ölümden döndü, alkol tedavisi gördü, uzun sürede davul çalamıyor hatta kendi ifadesiyle baget bile tutamıyor. Bu arada bilgi olarak Loderford ile Banks 71 yaşında ama onlar gayet sağlıklı görünüyor. Collins'in sahnedeki performansını nasıl buldunuz? Maalesef iyi değil. Yani bazı şarkılarda zorlanıyor. İşte bir zamanlar sahnede oradan oraya koşan zıp zıp zıplayan bir insanın şimdi oturarak söylemesi son derece zor ve kendisi için moral bozucu tabii. O zaman Genesis'in dönüşü biraz hayal kırıklığı yarattı diyebilir miyiz? Hayır hayır kesinlikle. Çünkü birincisi hayranların Genesis'i gerçekten çok özlemiş. Mesela Liverpool'da daha konser başlamadan dakikalarca ayakta alkışlandılar. İşte bir yandan bu kadar hasta bir kişinin iki buçuk saate yakın sahnede kalması, 20-20 şarkı söylemesi insanların içini parçaladı. Çok üzüldüler. Ama aynı zamanda çok büyük bir saygı uyandırdı. Bunlar sadece benim görüşlerim değil. Başımdan beri takip ediyorum. Özellikle konsere gidenlerin yorumları atıyorum. Evet, iyi değil performansı. Aslına bakarsanız Phil Collins daha 2007'de bile onun sesi yüksek notaları çıkamamaya başlamıştı. Şimdi gerçekten zorlanıyor. Gördüğüm kadarıyla şarkılar da biraz yavaşlatılmış ve Collins'in sesini zorlayamayacaklardan seçilmiş. Ama konserle ilerledikçe morali biraz düzeldi. Her zamanki gibi bol bol espri yaptı. Elbette bu halde konser verilir mi diye eleştirenler de var ama çoğunluk Cens'e kavuştuğu için çok mutlu. Bir şarkı arası daha verelim mi? Şarkıyı siz anons eder misiniz? 1976 yılında çıkan Ettrick of the Tale albümünden Phil Collins'in artık Doveldan mikrofona geçtiği yıllar Jens ile özdeşleşmiş bir şarkı Dance ona Volcano. Ben Genesis'i sizin kadar yakından takip edemiyorum ama programın başında çaldığımız konser şarkısından tarz olarak farklı geldi bu şarkı bana. Yanılıyor muyum? Hayır kesinlikle yanılıyorsunuz. Bu zaten Jens hayranları ve müzik otörlerinin yıllardır tartıştığı bir konu. Kısaca şöyle anlatayım. 70'li yıllarda Jens'in yaptığı müzik progresif rock deniliyordu. Yani e, şiirsel sözleri olan, karmaşık, uzun, düşündüren, müzikte denemeler, arayışlar yapan, teknolojiyi de kullanan ve genel olarak dans ettirmekten çok dinletine yönelik bir tarz. Ee, bu progresif rock konusunda belki biraz haddimi de aşarak şöyle bir örnek verebilirim <Sessizlik> mesela Pink Floyd'un tarzı için de progresif rock deniliyor fakat buna karşı çıkanlar var ve onlar da diyor ki uzun şarkılar olması müzikte denemeler yapmaları progresif rock sayılması için yeterli değil ee, o kadar karmaşık bir besteleri ayrıca grubun üyelerinin çaldıkları enstrümanlarda virtüöz oldukları söylenemez yani, yani Pilkroyut'u sevenler kusuruma bakmasın lütfen. Sadece dikkatimi çeken bir yorum olduğu için bunu aktarmak istedim. Yeniden Genesis'e dönersek. Geçenlerde bir YouTube videosunu altında okuduğum yorum çok hoşuma gitti. Diyor ki Genesis o dönemde yani 70'lerden bahsediyor. Beş farklı tarzı bir araya getiriyordu. Tony Banks'e klasik müzik, Phil Collins'e caz, Mike Rutherford'la folk müziği ve akustik, Steve Hackett'la rock ve Peter Gabriel'e tiyatralar unsurlar yani şovlar. Fakat Gabriel ve ayrılmasından sonra grubun topak kaydı eleştirileri başladı. Pop derken de her gün işte radyolarımızda çalan şarkıları kastetmiyorum. Eski şarkılara göre e, dinlemesi daha kolay ve daha geniş kitleri. Bu eleştirilere ben de katılıyorum ve eski şarkıları daha çok seviyorum ama grubun en ticari başarıya bu dönemde ulaştığımda söylemeliyim. Mesela İngiltere'de bir numara yükselen. Altı albümün tamamı yeni dönem. Birkaç örnek dinleyelim mi? Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Cens'e e aşina olmayan dinci, e, dinleyiciye bir fikir vermek için o işte pop diye tabir edilen dönemden birkaç şarkıyı kısaca peşkeşi çalıyorum. E, dinleyeceğiniz şarkılar sırasında şöyle. Önce son turnuya adını veren Domino, ardından Mama, sonra That's All, Invisible Touch, I Can't Dance ve... Follow me, follow me. Bu son şarkı üzerine biraz durmak istiyorum. Diğerleri gibi 80'lere, 90'lara değil, 1978 yılına ait. Grubun üç kişi kalmasından sonra çıkan e, ilk albüm olan End of e, Müzik otelikleri diyor ki, Follow me, follow me, Genesis'in pop tarzına adım attı ilk şarkı. Bu aynı zamanda Genesis'in dünyada hit olan ilk parçası. E, son turneye dönecek olursak, Sürprizler var mıydı? Evet en başta da bu turun adı Last Domino ama sonra da soru işareti var. Herkes e, bu soru işareti merak etti. Bence demek istiyorlar ki biz 14 yıl sonra bir araya geldik ama bu, bu bir veda değil. Bakarsınız bir iki sonra yeniden buluşuruz hatta belki albüm bile yaparız. Fakat e, Collins BBC'de bu tür bitince bir daha kesinlikle konser vermeyeceğini açıkça söyledi. Dolayısıyla sanıyorum bir Pierre olarak düşündükleri bu soru işareti bence artık düzemini kaybetti. E, başka bir sürpriz Jensen konserlerinde ilk kez geri vokal kullanması. Burada sanıyorum Collins'in sesindeki zayıflığı kapatmak için yapılmış. Bir diğer sürpriz, davulda Phil Collins'ın oğlu Nick Collins var. Cenis 3 işi kaldıktan sonra konserlerde Amerika'da gideriz. Deriz turnerle davulcu Chester Thompson'ı kullanmaya başlamıştı. E, bu son turnede deriz yine var fakat Thompson yok. Ben dünce biraz bozuldum yani bu kadar e, bir emek vermiş bir davulcu ayıp ettiler diye düşündüm. Biraz araştırınca 10 yıl önce Collins ve Thompson herkes içinde büyük bir kavga ettiğini öğrendim. Dolayısıyla davul ilk Collins'e kaldı ki sadece 2 yaşında. Fakat performansı gerçekten müthiş. E, Birmingham'daki Second Home by the Sea şarkısından minicik bir bölüm çalarsak sanırım ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Yaptığımız programda bu turneye gitmek istediğinizden söz etmiştiniz. Ya Olmadı maalesef. E, üç arkadaş e, 7 Ekim'deki Glasgow konser için aylar öncesinden bilet aldık. E, o sırada İngilizce Türkiye'den gelenlere zorunlu otel karantinası uyguluyordu. Zaten vizeyi de zor veriyordu. Eylül hem yasak kalktı biz de çok sevindik diyoruz diye. Fakat bu sefer de garip bir durumla karşılaştık. İngilizce Türkiye'de Türkiye diye yapılan biyontik aşısını kabul etmiyordu. Derken 7 Ekim'de bu karar değişti. Yani tam konser ama tabii artık işten geçmiş oldu. Biletler yandı. Yanması önemli değil de yani insanın hayatı boyunca bir kere yakalayabileceği bir fırsatı kaçırmış olduk. Ölmeden, yapmak istediğim şeylerden biriydi. Hatta konser öncesi basın toplantısı katılıp merak ettiğim soruları sorma hayalim bile vardı. Çok üzgünüm. E, turne programında Türkiye yok galiba. Britanya e, ve Amerika var sadece. E, ben de sizin adınıza üzüldüm. E, eğer gidebilseydiniz neler sormak isterdiniz grup üyelerine? Ee, geçmişte e, büyük coşkulu konserlerde Filkonis birden cebinden küçük bir fotoğraf makinesi çıkarır ve seyircileri çekerdi. O fotoğraflara ne olduğunu sorardım. Ee, <gülüyor> e, no, e, i̇kincisi No Son of Mine adında insanda e, tokat yemşisi uyandıran bir şarkıları var bir evde tacizi anlatan. ...o şarkıdaki gerçek kurbanın kim olduğunu sorardım. Ayrıca esprili bir iki soru daha hazırlamıştım. Sorabilseydim eminim orada çok eğlenirdik. Peter Gabriel'in gruptan 1974'te ayrıldığını söylediniz. Neden ayrıldı? Sahnedeki ilginç kıyafetleri ve şovlarıyla fazla dikkat çekmeye... ...grubun önüne geçmeye başlamıştı. İşte mesela eşinin kırmızı elbisesi ya da tilki başıyla sahneye çıkıyor... Ve her zaman dikkat çekici bir maktoji oluyordu. Bir belgeselde bizzat Collins'ten duydum. Herkesin gözü ondaydı. Şarkılarımız ikinci planda kalıyordu diyor Collins. Bunun sonucunda grup Gabriel ve diğerler olarak bölünmüş ve tabii gerginlik çıkmış. Sonunda da Peter Gabriel ayrılmış. Peki Gabriel şimdi ne yapıyor? Ee, Cenes'ten aldıktan sonra sanatçı kimliğini aktığı hisliği de ekledi. Mesela Uluslararası Afro konser turuna katıldı. Yerel müzikleri desteklemeye çalışıyor. Türk müziğinden de etkilendi. Hatta Kutsu Ergünel ile hmm. konuştu. Ee, 2008'de onu dünyanın en etkili 100 kişisi arasına gösterdi. Ee, 1986'da çıkan solo albümü büyük elde etti. Sanıyorum o albümden Stretch Hammer'ı dinleyiciler de hatırlayacaktır. Bu şarkı için çekilen klip MTV'de tüm zamanların en çok gösterilen videosu olmuş. Ayrıca Kate Bush'la seslendikleri Don't gibi attı. Büyük sükse yaptı. Birkaç gün önce okudum. Önümüzdeki aylarda yeni bir albüm çıkaracakmış. Gabriel'den sonra Hackett da ayrıldı. Peki bu Beşli bir daha hiç bir araya gelmedi mi? Sosyal ortamlar dışında sadece bir kere. 1982'de maddi sıkıntıya düşen Gaby'ye destek olmak için bakın gün bir gece düzenlendi. Orada ilk ve son birlikte çıktılar. Aslında bu konu, yani birleşme arasası yıllarda Genesis'in en çok sorulan sorulardan biri. Fakat artık herkes kendi yoluna gitmiş durumda. Bir de bildiğim kadarıyla Tony Banks Hackett'ın dönmesi istemiyor. Tesadüf mü bilinmez. Genesis'in turunun başlamasından bir hafta önce Hickett'da yine İngiltere'de tura çıktı. Siz hangisini daha çok sevdiniz? Yani 5 kişilik Genesis mi, 3 kişilik Genesis mi? 5 kişilik yani orijinal Genesis. Peter Gabriel mi, Phil Collins mi? Peter Gabriel. En sevdiğiniz grup üyesi desem? Çok karizmatik bulduğum Tony Banks. Peki en sevdiğiniz e, Genesis albümü hangisi? Hiç tartışmasız Anthony M. Down on Broadway. En sevdiğiniz Genesis şarkısı? O albümden aynı albümden Indicate. E, ama e, program listemizde yok bu şarkı değil mi? Çünkü haftanın ilk günü Babil'den sonra dinleyicilerin depresyona sokmamak için biraz <gülüyor> bunalımlı bir şarkı. Program öncesi konuştuğumuzda mutlaka çalmamızı istediğiniz bir şarkıdan söz etmiştiniz. Şimdi onu dinleyelim mi? Evet teşekkür ederim. Şarkının adı Sinan Aşkışoğ. Thomas Eliot'un bir şiirine ilham almış büyük ölçüde enstrümantelinde modern hayatta aşkın yerine cinselliğin alması anlatıyor. Müzik otoriterlerinin teknik açıdan çok başarılı duyduğu bir şarkı. Klavye Tony Banks'in bu şarkıdaki performans için zirve diyenler var. Banks'in klavyesi bu şarkıda baskın enstrüman. Klavye böyle bir lider gibi çok kararlı şekilde önden gidiyor, yolu gösteriyor. Diğer üst enstrümanlar sadık şekilde onu takip ediyor. Biz yarım milyon kişinin geldiği 2007 Roma konserin kaydını dinleyeceğiz. Bu aynı zamanda Coliseum davulun başına son tezgeçtiği konserlerden biri. O zaman bile dolu çekerken acı çekiyordu aslında. Beste 73 yılına ait ama yılını söylemesem bilmeyenler herhalde 48 yıl bir şarkı olduğunu anlamaz. Sinema Show. E programımızın sonuna doğru geliyoruz Cenk Bey. E programa Fourth of Fifth'le başlamış. Bunu bir Genesis bestesi olduğunu ama e dinlediğimiz şarkıyı seslendirenin Genesis olmadığını söylemiştik. O konuya da açıklık getirebilir misiniz? Tabi ama önce Third için bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, Progresifler en güzel bestselinden biri kabul ediliyor. Ben tabi biliyordum bu şarkıyı ama geçen yıl yeniden keşfettim ve resmen aşık oldum. Bu beste aynı zamanda cinesin eski tarzının klasik müziğe de ne kadar yakın olduğunun kanıtı. Sözleri şiddetler konusu, felsefi, ruhani bir yolculuğu anlatıyor. Bilmecenin cevabına gelince Stig Hackett gruptan aldıktan sonra Genesis'i bozmadı ve kendi döneminin şarkılarını orkestere uyarladı. Yani dinlediğimiz şarkı evet Genesis'i ama çalan Hackett ve grubu. Zaten Tony Banks'in Hackett'ın görmesini istememesinin nedeninin eski besleri çalması olduğu söyleniyor. Genesis'in özellikle eski şarkılarını sevenlerin tek kıtıza dinlemesini öneriyorum. Programımızın sonuna geliyoruz. Albümleri dünyada 150 milyondan fazla satmış, işte rock müzik tarihinde iz bırakmış bir grubu konuşmaya çalıştık. Genesis'in daha ayrıntılı hikayesini merak edenlere Cenk Başlamış'ın internet gazetesi medya günlüğünde geçen yıl yayınlanan Genesis ve Ben yazısını öneririm. Babil'den sonranın program kayıtlarını ...Facebook'ta Babilen Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programın artık bir Instagram sayfası var. Oradan da programa dair bilgi edinebilirsiniz. Haftaya Pazartesi programda üç konuğum olacak. İnsan, Hayvan ve Ötesi kitabını derleyen... ...Kiraz Özdoğan, Fatih Tatari ve Ali Bilgin ile... ...Türkiye'de hayvan çalışmalarını konuşacağız... E Tabii elleri boş gelmeyecek. Yanlarında müzikler de getirecekler. E Programı bir şarkıyla kapatalım mı Cenk Bey? Son olarak ne dinleyeceğiz? Tabii e, Hit of Fifth e, uzun bir şarkı. Başta bir bölüm çalmıştık. Bu aslında Tony Banks bestesi Fakat Hekat'ın birazdan dinleyeceğimiz gitar solusu şarkıyla özleşmiş durumda. Sizlere orkestra işlemini Hackett'ın gitarından deneyeceğimiz First e, of Fifth'ten bir bölümle veda ediyoruz. Cenk Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa sürede yeniden e, Bavli'den sonra da bir araya geliriz. Tabii çok sevinirim. Bana e, yeniden birlikte program yapma olanağı sağlığın için teşekkür ediyorum. Sizinle radyo saatimi paylaşmak benim için de büyük bir keyifti. E, ben de size çok teşekkür ediyorum. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden bir arada olabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler